Matta, 11. Bölüm İsa, 12 öğrencisine bu buyrukları verdikten sonra onların kentlerinde öğretmek ve Tanrı sözünü duyurmak üzere oradan ayrıldı. Tutuk evinde bulunan Yahya, Mesih'in yaptığı işleri duyunca ona gönderdiği öğrencileri aracılığıyla şunu sordu. Gelecek olan sen misin yoksa başkasını mı bekleyelim? İsa, onlara şöyle karşılık verdi. Gidin.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 O önden gidip senin yolunu hazırlayacak diye yazılmış olan sözler onunla ilgilidir. Size doğrusunu söyleyeyim. Kadından doğanlar arasında vaftizci Yahya'dan daha üstün biri çıkmamıştır. Bununla birlikte göklerin egemenliğinde en küçük olan ondan üstündür. Vaftizci Yahya'nın ortaya çıktığı günden bu yana göklerin egemenliği zorlanıyor. Zorlu kişiler onu ele geçirmeye çalışıyor. Yahya'ya dek bütün peygamberlerle kutsal yasa olacakları önceden bildirdiler. Eğer bunu kabul etmek isterseniz gelecek olan İlyas odur. Kulağı olan işitsin. Bu kuşağın insanlarını neye benzeteyim? Çarşı meydanlarında oturup arkadaşlarına size kaval aldık oynamadınız, ahat yaktık dövünmediniz diye seslenen çocuklara benziyorlar. Yahya geldiği zaman oruç tutup içkiden kaçındı ona cinli diyorlar. İnsanoğlu geldiği zaman yiyip içti. Bu kez de diyorlar ki, şu obur ve ayyaş adama bakın. Vergi görevlileri ve günahkarlarla dost oldu. Ne var ki bilgelik, ortaya koyduğu işlerle doğrulanır. Sonra İsa, mucizelerinin çoğunu yapmış olduğu kentleri, tövbe etmedikleri için şöyle azarlanmaya başladı. Vay haline ey Horazin! Vay haline ey Beyt Sayda! Sizlerde yapılan mucizeler Sur ve Sayda'da yapılmış olsaydı, çoktan çulkuşanıp kül içinde oturarak tövbe etmiş olurlardı. Size şunu söyleyeyim, yargı günü sizin haliniz Sur ve Sayda'nın halinden beter olacaktır. Ya sen ey kefernavım, göğe mi çıkarılacaksın? Hayır, ölüler diyarına indirileceksin. Çünkü sende yapılan mucizeler Sodom'da yapılmış olsaydı, bugüne dek ayakta kalırdı.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 Babadan başka kimse tanımaz. Babayı da oğuldan ve oğulun onu tanıtmak istediği kişilerden başkası tanımaz. Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size rahat veririm. Boyun durumu yüklenin, benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçak gönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur. Boyun durumu taşımak kolay, yüküm hafiftir.